Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yece. Bu hafta daha önceki haftalarda ele aldığımız bir e, rapor vardı. Ben Deklarasyon'un hazırladığı Türkiye'de İklim Finansmanı isimli 2011'de tarihli bir rapor. Ancak rapor hala günümüzde geçerliliğini koruduğu için hala bu temiz teknoloji fonu meselesi Türkiye'de bir... E, olgu olduğu için önemli bir olgu olduğu için biz bu raporu geçen haftalarda ele almıştık ee, yine konumuz vardı konumuzla birlikte tartışmıştık aynı konukla e, geriye kalan kısmını yani raporun önce e, şeyinden bahsettik içeriğinden ha, ha, bahsettik, fonlar ne anlama geliyor kimler veriyor Hı -hı. E, Türkiye neden bu fonları aldı ve e, ne amaçla kullanmak istedi gibi konuları ele almıştık şimdi de bu raporun e, sonuçlarından bahsedeceğiz. O nedenle de önce bir Erkin'e bağlanıyoruz. Merhaba Erkin. Konuşumuzu tanıtalım. <gülüyor> evet. Merhabalar. Erkin, Hamburg Üniversitesi'nden sosyal ve ekonomik araştırmalar merkezinde doktorasını yapmakta olan araştırmacı bir arkadaşımız. Evet Erkin, şimdi bu geçen haftalarda seninle bahsetmiştik. Ben deklarasyon raporundan, onun sonuçlarından başlayalım. En önemli gördüğün sonuçlardan başlarsak. E, sonuç itibariyle bu e, iki aşamalı bir proje olarak Türkiye'de Temiz Teknoloji Fonu'ndan alınan Hı -hı. E, fonlar iki parçası olarak uygulandı. Bu ilk Hı -hı. aşamanın sonucundan aslında bahsediyoruz ki e, bahsettiğimiz Berndet raporu da bu ilk aşamanın e, tam suçlanmadan henüz e, var olan Hı -hı. durumunu, e, fotoğrafını çeken bir rapor. E, evet. Burada çeşitli e, bu önemli bulgulara ulaşılmış durumda. E, bu ilk aşamanın değerlendirmesine baktığımız zaman değerlendirmesine burada e, önemli bazı eleştirilerden ve eksikliklerden Hı -hı. olduğundan e, bahsedebiliyoruz. Bunlardan e, bir tanesi önceki programda da bahsetmiştik şeffaflık ve katılım ilkelerinin e, Hı -hı. yeterince uygulanmamasından kaynaklanan e, sıkıntılar ve bunda, evet. bu nedenle e, bu projeler hakkında bilgi alınamaması nedeniyle projelerin denetlenebilir durumda olmaması. Evet. İkinci sorun burada. E, Toplam 62 proje burada desteklendi evet. ve 62 projenin 30'u hidroenerji yatırımlarıydı. Hı -hı. Ve toplam fonun kullanım açısından baktığımızda da sanıyorum ki %63 civarında fon Hı -hı. hidroelektrik santralleri toplamda kullandırıldı. %30 civarında bir fon enerji verimine kullandırıldı. Sadece %4 rüzgar enerjisine kullandırıldı. Ee, en e, bildiğiniz, e, en yaygın olarak bildiğiniz e, güneş enerjisini ise çok kullanıyoruz. İşte Burada evet. fonun dağılımında büyük bir dengesizlik olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Bu e, dengesizlik e, gerçekten sıkıntı yaratacak bir düzeyde. Çünkü fonun dizayn edilmesindeki e, öngörülerden bir tanesi, işte e, yenileni bir ticari olarak e, kendisinin piyasada var edemeyen. Ee, Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamaktı. Ee, ancak Türkiye'deki bu ilk aşamadaki e, temiz teknoloji fonuyla e, dağıtılan proje e, fondunun ilk aşamasında bunun sağlanmadığını e, görüyoruz. Ee, Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasında bir, e, bir destekleyici etkisi yok. Zaten Türkiye'nin her tarafı hesarla dolu artık. Evet, yani zaten... evet. bu kadar Dedim fon bu da... ile ayrılması enteresan bir şey. Bir bakanlığı evet, evet. var e, ayrıca yani su işleri önceden... Ve su işleri dedik, su var işleri artık mi? kurumsallaşmış bir enerji biçimi, hidrolüç. Biçim. E, yıllardan beri desteklenen bir enerji biçimi aynı zamanda. Hı -hı. E, ve pazarı var yani sonuç itibariyle. Hı -hı. Önde bir handikap yok. <gülüyor> evet. Kendi Neden başına... bu yapılmış? Çok enteresan. Pardon evet, erkin biz seni de, kestik. Burada Hı -hı. dediğiniz gibi yani bu elektrik santrallerin... E, Birçok sıkıntılı tarafı var. Burada en önemli yanlarından bir tanesi Türkiye'de ÇED düzenlemeleriyle ilgili sorunlar. Birçok proje lisans aşamasında ÇED gerekli değildir raporu alıyor ve dolayısıyla bu raporlar hiç hazırlanmıyor bile. Dolayısıyla birçok projenin çevreye yetkisi bile bilinmiyor. Gerçi bu Temiz Teknoloji Fonu çerçevesindeki projelerin çevre etki değerlendirme raporu olması Bildiğim kadarıyla bir zorunluluk ama yine de Hı -hı. çevre etki değerlendirme açısından büyük sıkıntılar var. Dünya Bankası'nın uyguladığı çeşitli çevre koruma tedbirleri var. Bu tedbirlerin Hı -hı. bile bu Türkiye'de fon tarafından desteklenen projelerde yeterince uygulanmadığını görüyoruz. Evet. Ayrıca barajların iklim değişikliğini olumlu yönde etkileyip etmediği noktasında daha önce de sizin programda ele aldığınız birçok eleştiri var. Yani ikinci ilişkiliğin ne kadar olumlu etkili, ne kadar olumsuz etkili, metan gazı salınımının hmm. bir seregazı olarak iklim değişikliğine etkisi gibi konular tamamen göz ardı edilmiş oluyor. Bu kadar da dengesiz dağıtıldığında bu fon doğal olarak birçok eleştiri gündeme geliyor. Evet. Ben örneğin bu raporda şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Şimdi bu 100, bin, 100 milyon dolarlık CTF yani yeni, Temiz Enerji Fonu'nun işte ee, işte Rüzgar kısmında dört tane proje desteklemiş desteklenmiş bu fondan 19 milyar e, dolarlık bir yatırım yapılmış evet. ee, ve bunun e, sonrasında e, bir tablo var e, yine bu tabloda şey anlatıyor bundan e, karbondioksit azaltım miktarını miktarında gösteriyor raporda Ben deklarasyonunda e, işte rüzgara yapılan yatırımdan e, 169 bin ton yaklaşık e, şey yapılmış. E, karbon salınımı azalımı Azalmak gerçekleşmiş. Evet. E, Türkiye'nin e, rüzgar potansiyelinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye tahmini olarak 90 bin megawattlık rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor. E, ama bunu e, ne kadarını kullanıyoruz diye dönüp baktığımızda Yüzde birlerde falan mıdır? Daha, az Daha da az hmm. olabilir. Daha da az değil mi? Ee, hmm. Evet. E, bir de 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin hani bu e, önemli bir e, stratejik şeyi var, e, belgesi var, hedef. E, hedefleri var. Hedefleri var. Yani Onun içerisinde yenilebilir hmm. enerji kaynaklarını arttırmak gibi bir şey var. Ama bu yenilebilir enerji kaynaklarının içerisinde esas olarak ifade edilen e, sayılan şey hidrolik. Evet. Yani e, rüzgara Hidro ilişkin e, hedef. Yine çok sınırlı. Yani potansiyeli çok fazla olmasına rağmen Hı -hı. %20'sine yakınını kullanmayı düşünüyorlar. Ama hidroliğin ise %100'ünü %100. kullanmayı düşünüyorlar. Hı -hı. Yani Hı -hı. Buradaki problem ya ya da buradaki tercihi açıklamak mümkün değil. Bu mantıkla. Çünkü şunu da hemen ifade etmek gerekiyor. Yine bu 100 milyon dolarlık yatırım şey, fonun içerisinde hidroli HES'lerine HES 9 tane proje desteklenmiş. 11 milyon dolar para harcanmış. Elde edilen e, karbon salınım azaltım miktarı 125 bin ton. Yani rüzgardan da daha az. Daha az. Bir tane jeotermal projesinden de daha az. Daha da az. Evet. Yani e, ve jeotermal termal. açısından da evet dönüp bakacak olursak. Yine çok yüksek bir çok potansiyeli yüksek. var Türkiye'nin. Yani Türkiye evet. elimizdeki şöyle veriler var. 91.500 bin termik ve 2000 bin megawatt elektriksel jeotermal enerji potansiyeli olduğu söyleniyor Türkiye'nin bunun hı hı. E, yani ne kadarını kullanılıyor diye soracak olursanız eğer e, 1385 megawatt termik yedi hı. 77 megawatt elektrik enerjisi e, kullanımı söz konusu yani bu, bu kadar potansiyelin binde biri <gülüyor> diyebileceğimiz miktarlarda evet. bir değerlendirilmesi söz konusu Mısır'da hidro güç yani evet hı hı. Erkin evet, Erkin evet, orada mısın? Evet buradayım evet. evet. Dediğiniz doğru katılıyorum yani burada esas potansiyelin aslında raporda da ifade ediliyor. Çok fazla başta ticari olmayan enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi. Bunlar yoluyla büyük bir karbon salınımı azaltılmasına gittiği yönünde bir bulgular var raporda ifade edilen. Dolayısıyla evet. bu sektörlerin daha öncelikli olarak ele alınması önemlidir diye düşünüyorum. Özellikle bu tür fonların henüz çok fazla piyasada rekabetçi olamayan güneş gibi mesela veya enerji verimliği jeotermal gibi hmm. projelere aktarılması çok daha olumlu bir etki yaratabilecektir. Ama burada işte hakkımızda Türkiye'nin sadece kalkınma merkezine yaklaşıp yaklaşıyor olması çevre kriterlerinin hiçbir şekilde yatırımlarda neredeyse hiçbir şekilde dikkate alınmıyor olması aslında büyük bir e, yanlış bir enerji politikasına ve yıkıcı sonuçları olan bir enerji politikasına e, bizi götürüyor diye düşünüyorum. Ve hı hı. de bu e, bunun aslında doğrudan bir e, bu projenin sonucundaki sonucunda ortaya çıkan şeylerde de bir etkisi var. İşte e, şeyden bahsettik sadece var olan ticari projelerin ticari anlamda rekabetçi durumda olan projelerin desteklendiğinden hemen hemen bahsettik hidroenerji anlamında hmm. bu JTF fonları kapsamında bu sayede de işte kaldıraç etkisinin yaratılamadığı noktasında bir eleştiriye geliyoruz raporda ifade edilen istenilen düzeyde yani 1-8 e oranında bir kaldıraç etkisi de bu sayede yaratılmamış oldu. Evet. Baktığımızda raporun projenin ilk aşamasında hedeflenen 1 milyon tonluk karbondioksit azaltımı hedefi vardı. Bu hedefe ulaşıldığını görüyoruz. Hı -hı. Ancak bununla beraber işte bu dağılımdaki sıkıntıdan dolayı da yenilenebilir teknolojilerin pazarının önünü açmak anlamında da bir etkisinin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Evet. Teknoloji Fonları. Evet. Devam edeceğiz ama bir şarkıyla ara verelim. System of a Down'dan dinliyoruz. Toxicity'yi. This is the best time activity, the toxicity of our city, of our city. Devam ediyoruz şarkımızdan sonra. Erkin, şimdi bu Bern Deklarasyon'un bu raporundan sonra bahsettiğimiz raporundan sonra bunun etkileri ne oldu? Nasıl tepkiler geldi? Onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Raporun önemli bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Dünya Bankası'nın bu rapora verdiği bir yanıt oldu. Resmi bir yanıt. Ve hı hı. Projenin ikinci aşamasında ki bu da 2012 yılından itibaren proje ee, yeni fonlar dağıtılmaya başlandı 2014'ün sonuna kadar da Dağıtılmaya devam edecek evet. ee, Bu e, aşamada Projede önemli bazı Değişikliklere gidildi Dolayısıyla raporun e, bu anlamda önemli bir e, Kazanımı olduğunu söyleyebiliriz Şöyle Hı -hı. ki e, Yenilenebilir enerji yatırımları e, Anlamında e, Projeleri desteklemek anlamında e, Hidroenerji projeleri e, Temiz Teknoloji Fonu'ndan desteklenebiliyordu ee, bu e, destek ortadan kaldırıldı ee, evet. yani ikinci aşamasında projenin ikinci aşamasında hidroelektrik santraller ticari olarak kendini var ettirilen projeleri oldukları için hmm. e, bunlar bu tamamen... artık Deniz teknoloji fonundan desteklenmeyecektir evet. diye proje sözleşmesinde bir değişikliği gidildi önemli bir kazanım bunlar kaldırıldı. Evet. ancak Hı -hı. burada akılda tutmak gereken bir taraf var ee, ilk programda da ve ilk bölümde de bahsetmiştik. E, bu fonlar aslında bir paket haline getiriliyor. Temiz teknoloji fonundan gelen belli bir miktarda para var. Bunun yanında daha büyük olan e, IBRD denilen Dünya Bankası'nın bir kalkınma fonundan bir para ekleniyor. Yani hmm. dolayısıyla oluşturulan paket, temiz teknoloji fonunun e, sağladığı fon büyüklüğünden daha büyük. E, hmm. Toplamda baktığımız zaman, örneğin IBRD'den de gelebiliyor sizin e, projenize destek. Onların kriterleri daha farklı. Evet. Yani Temiz Teknoloji Fonu bütün bu e, projenin içinde, paketin içinde küçük bir bölümü ifade ediyor. Ve e, şeyde mesela bu ikinci aşamada Temiz Teknoloji Fonu'ndan Hidrolyakobik santrallere e, e, fon kullandırılmayacak. Hı hı. Ve de ama ancak IBRD fonundan, e, yine hı. bu ikinci aşamadaki fondan e, kullandırılmaya devam edilecek. Evet. Ama orada da bu sefer %50 sınırlamaya ...gidilmiş durumda. Yüzde elli yani Bunun bir olumlu hı. anlamda raporun kazanımı olduğunu söylemek mümkün. Yüzde elli, evet. Yüzde elli sınırlama, mi? yani projenin yüzde ellisine mi... ...yoksa fonun bütünlüğünün yüzde ellisini mi ancak? Neyi ifade ediyor? Burada oradaki? IBRD fonundan sağlanan... Hı. ...desteklenen projelerin... Yani ...IBRD kredisinin yüzde ellisi sadece... testleri kullanılacak Temiz teknoloji fonundan sağlanan... ...kaynak ise testleri hiç kullandırılmayacak. Dolayısıyla evet. yani biraz karışık aslında doğrusu ifade etmek gerekiyor. Sizin projenize e, projeniz mesela temiz teknoloji fonuna uygunluk sağlıyorsa size evet. fon oradan geliyor. Ama diyelim ki oraya uygunluk sağlamıyor ama bir HES Hı. projesi de demek istiyorlar ama bunu o durumda ay bir yerde fonuna kaydırabiliyorlar vesaire vesaire böyle bir esneklik yapısı var. Evet, bayağı esnekmiş çünkü eğer yüzde 50 ise, bildiğiniz ki Türkiye'de o yüzde 50 50 olacaktır yani tam oraya gelecektir maksimum. Evet ve de kötü olan taraf yine e, ilk başta bahsettiğimiz gibi bu aslında IBRD fonu kaldıraç etkisinden, etkisinden e, gelen e, bir fon yani Hı. temiz teknoloji fonunun e, o fonu da tetiklediğini görüyoruz esas olarak. Ama e, baktığımız zaman işte yenilenebilir enerjileri desteklemek ve bunların yardımını arttırmak için düzenledilmiş bir fonun yine dönüp dolaşıp e, tek giden bir fonu tetikle <gülüyor> tetiklemiş olsanı görüyoruz. Bu da e, yine de bence düşünmek gereken tarafları olduğunu gösteriyor bu fon üzerinden. Düşünmenin de tabii ki ötesinde bu fonların e, sivil toplum kuruluşları ve yerel hareketler tarafından e, yakından desteklenmesi gerektiğini e, bence gösteriyor. Evet. Ama Sivil Toplum Kuruluşları yaklaşamıyor ki. Gelemiyorlar. Evet burada, evet, burada tabii ki Sivil Toplum Kuruluşları'nın desteğinin şöyle bir e, bence önemi var. E, yani burada çevre kriterleri normal kuruluşlara göre aslında daha farklı Dünya Bankası fonlarında. Ve e, belli kriterlerle belli projeleri e, iptal ettirmek ya da en azından Dünya Bankası tarafından desteklenmemesini sağlamak mümkün olabiliyor. Örneğin. Yerel hmm. halkın katılımı e, burada çok önemli bir kriter. Yerel halkın itiraz ettiği projelerde Dünya Bankası'nın e, proje fonlaması e, mümkün değil aslında. Hmm. E, dolayı, böyle bir yan var. Örneğin e, yerinden edilmeyle ilgili Dünya Bankası'nın kriterleri e, oldukça daha e, sıkı. Örneğin bir e, işletmeniz var bir yerde ve baraj nedeniyle e, orayı terk etmek zorundasınız. Bu durumda siz, size proje sahipleri en az daha önceden elinizde olduğu kadar, ki, kadar bir sürdürülebilir ekonomik yatırımı size sağlamakla yükümlüler. Ha. Ama Türkiye'de baktığınızda bu kamulaştırma bedelleri çok düşük. Evet hmm. kamulaştırıldığını görüyoruz. zorunlu kamulaştırmaya girdiğini ve çok düşük bedellerle aslında yerel halkın bu projelerden büyük ölçüde zarar gördüğünü görüyoruz. Başka kriterleri de var değil mi? Örneğin milli parklar içerisinde ya da koruma e, korunan e, bölgeler içerisinde bu tür projelere izin verilmediğini. Ama evet. biliyoruz ki Türkiye'de e, Muzur, Yapılıyor. milli parkların oldu içerisinde gibi. <gülüyor> olduğu gibi Kerstedi ya da önce e, Antalya'da he. yapıldığı Alakır'dan. gibi Alakır'da e, yerlerde HES'ler arkası arkasına yapılmaya devam ediyor. Aslında bunlar alınan kredinin şartlarına uygun Olmayan projeler olarak değerlendirmek gerekiyor değil mi? Kimisi evet. dava konusu olduğunda... Ama işte sivil toplumun burada ses çıkarması çok önemli. Erkin'in dediği gibi. Bir, yani bunlardan haberdar olup. Zorluk da Türkiye'de şöyle bir şey. Ee, siz ses çıkarsanız bile e, süreç devam ediyor. Yani Tabii. inşaatlar yapılmaya devam ediyor. Tahribatlar oluşuyor. E, yürütmeyi Aynen, durdurma evet. kararları Hı. alınıyor. Ona rağmen projeler devam ediyor. E, ve siz davanızı kazansanız bile hani oluşan e, şeyler, o, olumsuzlukların Geri dönüşü bazen mümkün bile olmuyor. Yani bu süreçte sıkıntılı yaşanıyor Türkiye'de. Evet yüzlerce örnek var buna gerçekten de. Evet bu dediğimiz konuda e, olumlu bir e, ikinci aşamada yine değiştirilen e, şeyler oldu. Olumlu anlamda e, bu e, çevre koruma e, tedbirleri e, daha da sıkılaştırıldı Dünya Bankası'nın desteklediği projelerde. E, buraya e, örneğin e, şey getirildi e, dediğimiz gibi işte e, kültürel... E, parklar Minas. ya da işte doğal hmm. doğal parklarda e, barajların yapılmasını engeller getirildi bunların desteklenme veya e, duya, hassas alanlar denilen yerlerde e, bu projelerin desteklenmemesi e, gerektiği söylendi e, bunun yanında mesela e, çevre etki değerlendirme raporlarında e, alt projelerin ya da işte destekleyici e, yapıların da e, incelenmesi gerektiği çevre etki değerlendirme açısından bu söylendi çünkü projenin kendisi doğrudan belki barajın kendisi çok bir etki yaratmıyor olabilir çevreye ama o barajı yaparken örneğin yol açtığımız bir dizi tahribat çok hmm. bir çevre yıkımı yaratıyor olabilir. Dolayısıyla artık yeni çevre etkilerlendirilen raporlarında bunların daha sıkı bir şekilde inceleneceği gibi etkiler getirildi, şey, kriterler getirildi. Hmm. Ama tabii bunun ötesinde de öncesine baktığımızda Dünya Bankası'nın kendi desteklediği projelerden, Temiz Teknoloji Konu'ndan e, dava edilen projeler olduğunu, durdurulan projeler olduğunu görüyoruz. İşte Hı -hı. Alakır'dan bahsettiniz. Kozdere HES bunlardan bir tanesi. Mahkeme 2011 yılında Çevre ve çevre ve Orman Bakanlığı'nın çevre etki değerlendirme raporu gerekli değildir kararını e, iptal etti ve projenin yürütmesini durdurdu. Dolayısıyla iklimi evet. değiştirme, iklimi e, ilişkinin önüne geçmek için e, bir o, yapılan bir, bir proje. projede Sesli. bakıyoruz ki aslında çok daha farklı çevresel yıkımlar getirilebiliyor hı hı. veya çevre etkisi hiç değerlendirilmemiş bile bu projenin hı hı. bu tür durumlarda yaşandı. Bunun hı. da etkisi ya yani bunun da sebebi esas olarak işte hep konuştuğumuz açıklığın olmaması, denetimin olmaması ve bu fonların kısa sürede bir şekilde kullandırılmasının ee, zorunluluk gibi e, ele alınmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Evet. Hı hı. Şimdi programın yine sonuna geldik. İki tane evet. veriyle e, isterseniz toparlayalım. Sen de sonrasında Erkin bir iki cümle edersin. E, bunu daha önce de ifade etmiştik. 2011, e, 2011 yılı itibariyle e, Türkiye'nin karbon salım oranları açıklandı. E, 422.40 e, milyon ton 1900, evet, evet, karbon e, seragazı salım miktarı e, 1990 verilerine göre %124 oranında bir artış söz konusu. Evet. E, bir veri daha söyleyelim. E, Nisan'ın ortasında Veysel Eroğlu iklim değişikliğiyle mücadelenin en etkin yolunun hidroelektrikten faydalanmak olduğunu belirtti. Ve bugüne kadar işletmeye alınan e, HES'ler sayesinde 40 milyon ton karbon salımını önlediklerini ifade etti. Şimdi bu iki veriliği karşılaştırdığımızda <gülüyor> ve alınan fonların hidroliklere yatırıldığını ağırlıklı olarak diyelim tamamen değil. Yatırıldığını dikkate alacak olursak aslında Türkiye yanlış bir yolda hızla ilerlediğini söyleyebiliriz. Evet. Az önce de söylemeye çalıştık. Enerji verimliliği ne yatırılan, yap, yapılan yatırımlar ya da rüzgar, güneş, jeotermale yatırı, hmm. yapılan yatırımlar çok daha fazla miktarda karbon e, salınımının azalmasına neden oluyor. neden oluyor. Oysa tercih edilen nokta ise hidrolik ya da daha da belalısı nükleer gibi e, evet. yatırımlar. Bir de o var. Evet. Daha bir tırda sen ne dersin son olarak ondan sonra Son olarak ben şunu demek istiyorum. E, bu Projenin ikinci aşamasında yine Dünya Bankası'nın ifade ettiği e, şu olgu var. E, Türkiye'deki e, bankaların, e, yatırım bankalarının işte gizlilik kriterlerine, saygı duyduklarını, bunları kabul ettiklerini söylüyorlar. Ancak e, projelerin e, yani desteklenen yatırımların kapasitesini inşaat başlangıç bitiş tarihleri ve bunlar ve bunun gibi çeşitli bilgileri e, sunmalarını isteyeceklerini e, söylüyorlar. Dolayısıyla bunun biz de burada bir kere daha e, ifade edelim. Hı -hı. Projelerle ilgili gerçekten biz bilgileri e, Hı -hı. görmek istiyoruz bu konuya. Şefaflık istiyoruz. gerçekten. konuları sen insanlar olarak bu paralarla ne yapılıyor, paralar nasıl kullanıyor, bunların etkileri neler oluyor. Bunları bilmek ve süreçlere daha çok dahil olmak istiyoruz diyelim. Tamam çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Erkin. Evet Su Akın'da ederim. bu haftalıkta bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.